Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı 28 Eylül 2017 Perşembe günlerden değerli dinleyenler. Açık Radyo'dasınız. Saatler 11'i gösteriyor. Ben Utku Zırı, teknik masada Selahattin Çolak ve sosyal medya üzerinden tweet'leriyle Seçil Türkkan birlikte bu haftanın yeşil bültenini sizlere aktaracağız. Radyolarınızdan, bilgisayarlarınızdan, telefonlarınızdan bizi her nerede dinliyorsanız oralardan takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan da yine bizi takip etmenizi isteyelim. İmece Bülten, Twitter'da ve yine aynı şekilde Facebook sayfamızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Bu haftanın gündemine geçecek olursak... Aslında şöyle bir kısaca anlatayım. Çünkü tanıdığınız bir ses duyacaksınız. Geçen hafta hemen yeşil bülten öncesinde dinlediğiniz ekoloji ekonomik programında konuk olmuş bir e, isim az sonra yayınımızda olacak ama bu geçtiğimiz bir hafta boyunca ...enteresan işler yaşandı. Şöyle söyleyelim, geçen hafta Ekonomi Ekoloji'de Serkan Ocak Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Alakar Vadisi'ni konuşmuştu. Orada 10 yıldır süren bir HES talanı var. Dördü tamamlanarak üretime geçti. Toplam 8 HES projesinin bulunduğu alakır'da 2 hidroelektrik santral projesinin üretim lisansının iptal edildiği gibi güzel bir haberi konuşmuştuk. Açık Radyo'da bu haberi değerlendirmiştik. Ee, ama o haftadan bu yana hatta geçen hafta o yayının olduğu günün akşamında e, bir tatsız olay yaşandı tatsız aslında çok hafif kalır durumu anlatmaya çünkü artık biz biliyorsunuz e, yaşamı savunanlar doğayı hayatı savunanlar daha yan yana daha e, sıkı bir şekilde birbirlerine tutunmak zorundalar malumunuz. Büyük nohutçu çifti vardı onların ölüm haberi öldürülme haberi ve sonrasında yaşanan pek çok hukuksuzluk nedeniyle ciddi bir tepki de var olaya dair ve onlar hayatlarını Finike bölgesinde mermer ocaklarının talanına karşı mücadele ederek harcamışlardı ve sonunda ne yazık ki oldukça kuşkulu bir cinayetin konusu oldular sonrasında. O cinayeti işleyen tetikçik kişinin cezaevinde üstelik nakil edildiği, güvenlik gerekçesiyle nakil edildiği bir cezaevinde kendini öldürdüğü yönünde, intihar ettiği yönünde bir açıklamayla gündeme geldi. Ee, olaya dair hukuki süreç devam ediyor. Hassas da bir konu ama gelişmeler oldukça o konuyu zaten biz burada işi Bülten'de de konuşuyoruz sizlerle. Benzeri bir olayın yaşanmasına e, gerek bu ülkenin siyasal kurumlarının, yargı kurumlarının asla izin vermemesi yönünde de e, bir talebi var. Türkiye'de ekoloji mücadelesinin bu doğrultuda onların... Adını anmak, onların mücadelesini yine konuşmak e, bu açıdan da önemli belki. Onu da bir kenara koyalım. Alakır Vadisi'nde neler yaşandı? Ge geçtiğimiz hafta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece bir sularında e, yaşadıkları bölgede yaşam alanlarında iki el silah sıkıldı. Kendilerine doğru hatta yapıldı. Bu Birhan Erkutlu ve Tuğba Günal çiftinin 14 yıldır Alakır Vadisi'nde yaşadıkları... ...o e, toprak evde... ...bio evde diyelim... ...yaşamlarını sürdürdükleri yerde... ...uğradıkları bir e, saldırı oldu... ...sonrasındaki gelişmeler aslında... ...umut verici... E, ...bu saldırganların... ...daha önce de benzer olaylar yaşadıkları... ...bu saldırganların en azından tespiti için... ...bir kamera sistemi almak istediklerini... ...söylediler sosyal medya... E, ...sosyal medya hesapları üzerinden Alakır Vadisi... ...Alakır Nehri Kardeşliği... ...ve e, o... Organizasyon hızlıca yapıldı. Gelişmelerin hepsini zaten alacağız e, konuğumuzdan. Hemen telefon bağlantımıza geçelim. Tuğba Günal telefon attığımızda. Tuğba merhaba. Merhaba, selam. Çok geçmiş olsun öncelikle. Teşekkürler. Gelmiş geçmiş olsun. Tekrarını bir daha e, umuyoruz. Hiç kimse yaşamasın. Özellikle yaşam alanlarını savunan, e, yaşamı, doğayı savunan insanların böylesi bir... E, ...durumla karşı karşıya gelmemesi için e, ne yapmak gerekiyorsa sivil toplumuyla, e, medyasıyla e, bunları yapmak lazım. Siz de bu noktada çok örnek bir aslında e, tutum sergilediniz. E, bütünüyle sükunetinizi, sakinliğinizi korudunuz ve e, bir çözüm üretme noktasında harekete geçtiniz. O çözüm de sanıyorum üretildi ama önce e, ne oldu e, orada, ne yaşadınız bir senden dinleyelim. Hı hı. Yani öncelikle şimdi nasıl bir yerden yaşadığımızı söylemem lazım. Biz e, köyden bir 10 kilometre uzakta, e, en yakın evim bile 3-5 kilometre uzakta olduğu yabanın ortasında bir ormanlık bir alanda yaşıyoruz. E, aslında bu sadece gece olan bir olay değil, bunun öğleni de var. E, bizim arazinin girişindeki bu yabanın ortasındaki bir araziyi bu Kürce Hes'in Metemar şirketinin şantiye orayı almıştı 2 sene evvel. Ve oradaki e, ağaçlar tamamen kesildi. Biz işte bu sırada anıt ağaç, nitelindeki ağaçlarla ilgili kurumlara başvurmamıza rağmen orası dümdüzlediğinde hiçbir yaşam dahi bırakılmadı. Bir ot bile yok şu an o arazide. Ve gün içinde o gün, perşembe günü e, öğlen orada işçiler çalışıyordu ve e, herhalde tel çeviriyorlar. Öyle bir çalışmalar vardı. O sırada da gün içinde zaten... Havaya üç kere e, arda ardına değil ama aralıklı olarak ateş edilmişti. Biz bunu yine öğlen jandarmaya bildirmiştik ama o zaman iyi ilgileneceğiz demişti fakat gelmemişti. Aynı gün mü dedin? E, aynı gün evet. Perşem, evet yani geçen gün. hafta perşembe günü. Evet o zaman havaya ateş edilmişti sadece tek farkı oydun. Perşembe gününün akşamı da e, işte yoldan geçen araba... E, bize doğru bu sefer yani ilk kez bize namlu bize yönük olarak hissettiğimiz iki el ateş edip çok yavaş gelirken ateş ettikten sonra hızla uzaklaştı bunun üstüne jandarma geldi işte ifadeler alındı kovan arandı tabii bulunamadı ee, gibi durumlar yani bir delir olmadan büyük ihtimalle yine takipsizlikle sonuçlanacak ee, bir durum yaşandı ama dediğim gibi öğlen de bir silah sıkılmıştı ee, ...onun sonrasında jandarma aslında aranmıştı. Değil mi? ee, gelmemiş miydi peki? Yok o zaman gelmemişti. Yani bizi ilgileneceğiz dendi. O anda gelmedi. Jandarma da biraz bize uzak bir... 30, 30 25 30 kilometre uzaklıktı. Ama tabii bu bir şey değiştirmez. Sonuçta kimsenin burada... ...yolda ya da durduğu yerde... ...havaya ateş etme hakkı yok sonuçta. Hani bunların önlenmesi gerekir aslında. Ama işte herhalde bu tip... E, Umursamazlıklar birike birike birike birike birilerinin çok daha rahat hareket etmesine neden oluyor diye düşünüyorum ee, Yani bu konuda bir en azından hissettiğiniz şey nedir bir tehdit altında hissediyor musunuz kendinizi bunu da e, belki konuşmak lazım tabi işin e, bir e, adli hukuki boyutu var bu anlamda hani birilerini kimi itham ediyorsunuz gibi bir soru da değil benimki ama kendinize yönelik, oradaki varlığınıza yönelik bir tehdit hissediyor musunuz? Yani ilk kez dediğim gibi hedef gösterilmiş olduğumu hissettim. Yani Daha önceki durum, biz zaten senelerde birçok şey yaşıyorduk. Arka arkasına koyduğunuzda birçok şey ortaya çıkıyor ama ilk kez bize yönelik olduğunu hissettiğim ve o an orada kaldığım, hareket edemediğim bir durum yaşadım ama... Düşündüğünüz zaman aslında hani biz burada var olma nedenimiz aslında burada doğayla uyum içinde yaşamak diye geldik. Ve buradaki canlıların da e, sesi oluyoruz. Ama zaten bu bize yapılan senelerdir doğaya da yapılıyor. Yani devamlı burada hani silah bize yönelik değildi belki ilk kez oldu ama daha önce domuzla kurda kuşa ateş ediliyor. Ağaçlar kesiliyor, nehirler boruları almıyor. Zaten bu, biz bu canlılarla beraber barış içinde yaşama dileğiyle iken... Bir şiddet kültürünün içinde yaşıyoruz. Yani hepimiz aslında bu tehdit altındayız. Buradaki bütün canlılar. Yani o yüzden biz insan olarak çok bir farkımız yok buradaki yaşayan canlılardan diye düşünüyorum. Ee, e, tabii biraz tedirgin oldum ama o anki bir tedirginlikti. Ee, hani biz yaşamımızı, buradaki yaşamı, buradaki canlılar nasıl bir yere gitmiyorsa biz de buradaki yaşamımızı korumak devam ettirmek zor zorundayız. Çünkü hepimiz her an burada bir ee, Tehditle yaşıyoruz bu şiddet kültürünün içinde yaşıyoruz aslında Zamanlamasına ben girerken biraz dikkat çekmeye çalıştım Tuba, ama e, Bir belki senden de alalım Çünkü e, şunu özellikle vurguladım Geçen hafta yine bu radyoda konuşuyordun ve bir aslında uğruna mücadele ettiğiniz bir konuda alınan güzel haberi konuşuyordum, değil mi? Onun akşamına hı, evet. ya yaşanan bir saldırıdan da bahsediyoruz bir anlamıyla. Hı hı. E, neydi o zamanlamayı da ilginç kılan o gelişme? Bir kısaca tekrar hatırlatsana dinleyenlerimize. E, şimdi biz senelerdir bu vadideki e, HES'lerle ilgili hukuki girişimlerimiz de var. Sekiz tane yapılmak istenen HES vardı. Bunun üç tanesi yapıldı. E, e, bir iki tanesi de. Aslında kaynaklara yakın olan kısım ve korunması gerekli olan en bahçelier yerler aslında hani yaşamın da az olduğu canlı yaşantısında çok olduğu yerlerdeki iki hes lisansı iptal edildi ee, ve hani o bölgede hes yapılamayacak gibi gözüküyor ve e, aynı zamanda burası geçen aylarda e, geçen hafta değil mi bayağı oldu e, birinci dereceden doğa sit alanı ilan edildi. Hani bakanlar Kurulu daha onaylamadı ama bu çıkan ekolojik temelli raporda birinci derece doğa hastalığı diye tescillendi. Bakanlar Kurulu onaylayınca bu da geçecek. O zaman orası korunan bir bölge olacak aslında. Yani en azından e, senelerdir uğraşlarımızın sonucu e, umarım o bölgeyi, kalan bu bölgeyi en azından koruyabileceğiz diye um umuyorum. Ee, bu bahsettiğin karar aslında kimleri rahatsız etti? Bir düşünürsek eğer orada e, 8 HES planlanıyor değil mi? Evet. Toplamda o HES'ler artık yapılamıyor bu HES'lerden gelir elde edecek bazı gruplar bazı şirketler var evet. ee, bu anlamda bir de senin az önce bahsettiğin sizin yanı başınızdaki bir arazi var oradan da dün paylaştınız bazı fotoğraflar kesilmiş ağaçların ve bazı sanıyorum sunakili hattı için kurulan borular mı onlar? Bu o başka yani bu yanımızdaki arazi HES şirketi aldı ama e, hani HES ile ilgili bir dur durum değil aslında ne yapacağını bilmiyoruz. Diğer e, resim olarak gördükleriniz ise bu şimdi HES yapılamayacak olan alanda e, o birinci derece doğal sit alanı ilan edilen alanda ki Alıkır'ın gözünün olduğu yani kaynaklarının olduğu alanda bir isale hattı içme suyu hattı yapılıyor. Yani o gözden borular alınıyor, 120 km uzaklıktaki Adresan'a gidecek olan yani aslında bizim tatil yeri olarak gördüğümüz ve aslında oradaki nüfusun da çoğaldığı, yazın özellikle çok arttığı yerlere su taşımak amaçlı buralardan su götürülüyor. Zaten hani bizim buradaki çekintimiz aslında zaten kuraklık diyoruz, Akdeniz daha çok etkilenir diyoruz ve aynı zamanda biz de bu kuraklığı burada Yaşıyoruz suların ne kadar azaldığını alıkın nehlinin ne kadar azaldığını görüyoruz Ve aynı zamanda bunlar yine bir Boruları alınarak şehre gidecek Yani çok Bu konu hakkında da çok konuşacak şey vardır Ama senin başka soruların da olur istersen Bu konuyu da konuşalım ama şu, Şuranın bir altını <gülüyor> çizelim bütün e, Dinleyenlerimiz için e, Hani Adrasan şehir dedin sen ama şehirleşmeye başlamış bir yer aslında. Evet. Bir şehir değildi orası. Evet. Değil. Ama evet. turizmle birlikte gelen yoğun baskı yani hı hı. yaşam alanlarına doğaya ekosisteme yapılan o yoğun baskının bir sonucu olarak oraya elektrik yetiştirebilmek için bir yerlere HES'ler yahut çeşitli enerji santralleri yapılıyor. İletim hatlarıyla aslında bir doğal alan tam da o doğallığı sebebiyle turizm açısından bir çekim noktası olan bölgeler bir anlamda niteliğini de kaybediyor, değiştiriyor. Hı hı. Ve e, doğayı da bu anlamda e, yok ediyoruz. Yine sen bir başka boyutunu biz enerji boyutunu bunun çok konuşuyoruz ama bak hı hı. E, su boyutunu söylüyorsun evet. mesela şimdi işin. Yani bir e, oraya su sağlamak için de e, olabilecek yakın bir bölgedeki yakından kastında 120 kilometre dedin. Oralardan bir e, su taşınmaya başlıyor. E, ne yazık ki, yani İstanbul'un etrafındaki dört şehirden birden su emmesi gibi. E, o en büyük örneği İstanbul ama bir prototipinde bak. Adresan olarak söylüyorsun mesela evet. sen değil mi? Evet evet aynen. Yani bu su taşınıyor ve hani oradaki kullanan kişi en acı yanı aslında bu. E, bu bulunan çözüm buradan. Yani aslında Alakır'ın çok az da, e, su damarı vardır. Hani ne, şey Antalya'nın. E, bu damarlardan birini siz bir yere nakledeceksiniz ve borular döşeyerek ve ağaçlar keserek gidecek. Ve daha sonra hani onu bırakın mecburlar yaptılar bunu diyelim ama Oradaki insanın bunu kullanım şekli en acı olan yani bu bilinç olmadıkça hani birisi açacak e, duşundan istediği gibi yıkanacak arabasını yıkayacak ama bilmeyecek ki bu su buradan geliyor. Bu bağlantıyı hani kuramadığımız sürece aslında en büyük sıkıntı bu yani insanlara bunu gösteremediğiniz sürece belki hani kuraklığı hepimiz dibine kadar yaşadığımızda fark edeceğiz gibi gözüküyor. Önemli olan bu bilinci yayabilmemiz. Bu su kullanırken bu suyun buradan geldiğini ağızlamaları ve bu suyun da ne kadar az olduğunu ve ona göre kullanmaları gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor insanların. Herhalde bundan sonra diyorum bununla ilgili biz bilgilendirmeler yapacağız. Belki adres anayacağız ee, diye düşünüyorum, bilmiyorum. Siz Alakır Nehri Kardeşliği olarak aslında her zaman yaptığınız şeyi yapacaksınız. Evet. Ee, i̇nsanlara doğayla birlikte yaşamanın e, gereklerini, e, bunun belki de yaşam biçiminizde de anlatmaya çalıştığınız şekilde güzelliğini, e, anlamını. Anlatmaya çalışacaksınız. Bu bu mücadele kapsamında yıllarca HES'lerle ler, HES mücadele ettiniz. Şimdi işte başka konular. Aslında e, bir yer, bir anlamda huzur bulmak için gittiğiniz bir yerdi bu ama e, sanıyorum hiçbir yerde artık böyle e, bir huzurlu yaşamda mümkün olmuyor çünkü doğal yaşam alanları bir anlamda e, bu büyük kar döngüsünün içerisine katılmak zorunda katılmak durumunda olan unsurlar. ...olarak bakılıyor. Üstelik... ...ücretsiz bir şekilde bile... E, ...bunlar yapılabiliyor. HES'lerin zararını siz orada yakından yaşayarak... ...gördünüz. Bunları konuşacağız. Birazcık... ...yaşamınıza dair de bilgiler almak isteyeceğiz ama... ...şu başladığımız konuyu bir tamamlayalım... ...istiyorum. E, Tuba... E, ...siz bu saldırıya uğradıktan sonra... ...sosyal medya hesaplarınızdan... ...bunu duyurdunuz... E, Sonrasında bu pek çok gazete yayın kuruluşuna da yansıdı haber olarak bir çağrınız vardı, bir kamera sistemi kurmak yönünde bir çağrınız vardı. O hem o çağrı neydi, hem nasıl karşılık buldu, belki oradaki o güzel dayanışma örneğinde e, e, zikretmek güzel olacaktır. Evet. Ee, biz bu saldırıyı yaşadıktan sonra e, işte plastik randevama geldi, kovan arandı, bulunamadı ve hiçbir delil bulunamadı ve yine hani bu kişiler rahatlıkla yaptıklarını yapıp gitmiş oldular Hani biz de buradan en azından delilleri bari kendimiz toplayalım ya da en azından birileri bu kadar rahat etrafa ateş edemesin diye düşündüğümüz için dedik ki hani bir güvenlik sistemi belki iki kameramız olsa bunları güzel açılarla belli yerlere koysak diye düşündük ve bunu dile getirdik aslında ve gerçekten de hani bu bizim için çok önemli sosyal medya desteği hani bazen Sosyal medya çok e, önemli bir şey değil. Orası aslında e, sanal bir alem diye düşünülse de bizim için aslında o öyle değil. Bize destek veren, e, bizi burada koruyan şey aslında bu sanal durum. E, oradan büyük bir destek geldi ve çok kısa bir sürede e, bu para toplandı. Ve şimdi kameralar sipariş edildi ve ge gelecekler çok yakın zamanda ve onlar kurulacak. Yani bu dayanışma aslında bizi ayakta tutuyor. Hani önemi yok paranın, e, kameranın belki hani e, bir şeye de yarar mı yaramaz mı çok bilmiyorum ama açıkçası en önemli şey bizi bu desteği hissettirmeleri insanların, bizi takip ediyor olmaları ve korunmamızı sağlayan da burada bunun olduğuna inanıyorum. Biliniyor olmamız, destek e, olunuyor olması, e, herkesin gözünün burada olması. Bu bizi burada ayakta tutuyor açıkçası. Bu e, böyle de devam edecek ben inanıyorum. Biz 20 milyon kişi e, sıkış tepiş toplanmışız. Burada İstanbul denen şehirde giderek yaşanmaz hale gelen şehirde yaşamaya çalışıyoruz. Ama e, İstanbul'un etrafında e, çevresinde bu ülkenin farklı yerlerinde yaşam alanları için mücadele eden insanların mücadelesinin ne kadar kıymetli olduğunu aslında İstanbul'da geçirdiğimiz her gün e, bence insanlara anlatıyor. Bu anlamda da ee, bu e, gerek farkındalığın gerek hassasiyetin e, yüksek olmasının sebebi de bence bu ve bu muhakkak mutlaka korunmalı bu bu anlamda hem kendi adıma da bir niyet beyanı belki dinleyenlerden de bir talep olarak iletmiş olayım e, Tuğba peki e, Birazca nasıl bir yaşantınız var orada? Yani e, o doğayla birlikte iç içe hatta kendi yaşamınızı oradaki yaşamın bir parçası görerek az önce senin başlangıçta da anlattığın gibi yaşadığınız bir hayat var. E, nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz orada? Biraz nüfusunuz da artma eğilimindeydi e, son olarak. Belki bir ev daha yaptınız galiba değil mi? Bir toprak hı hı. ev daha yaptınız. Neler yapıyorsunuz biraz anlatır mısın? Yani sizi tanımayan dinleyenlerimiz için en azından. Yani biz daha önce de söyledim, Serkan Ocak'ta da konuşmuştuk. Ee, aslında buraya gelişlediğimiz İstanbul'da yaşarken ki bir şehir çocuğuydu. Ee, hani çok küçükken orada sular çeşmelerden akardı. Hatırlıyorum. İçilirdi hatta direkt musluklardan. İşte bostancı bostandı. Sağlıklı gıdalarımızı direkt oradan gidip alabilirdik. Ve hani barınma hakkımız bu kadar... Ee, elimizde alınmamıştı bu kadar sıkış tepiş bu kadar sağlıksız ortamlarda yaşamıyorduk. Sokaklarda oynardık küçükken hep dışarıdaydık. Bu kadar korunmasız, güvenliksiz ortamlar yoktu. Ve bunların belli bir yaşa gelince bir farkındalığa eriştik herhalde. Yani bunların elimizden tek tek gittiğini yaşadığımız bir dönem başladığını fark edince dedik ki hani biz bunu bulmak için konuşuyoruz, konuşuyoruz arkadaşlarla da ama gidip yapmıyoruz. Bari bir çıkalım, deneyelim. Bakalım var mıymış gerçekten temiz su, gıdamızı yetiştirebileceğiz mi, barınmamızı yapabileceğiz mi diye düşündük ve dedik ki bir deneyelim. Yapamazsak da dedik ki hani tekrar şehir bizi kabul mi seve seve kabul eder, kredi kartını da verir, her zaman bizi dahil eder içine diye düşündük ve yola çıktık. Ve yolumuz hani bu her yeri çok güzel ama bizim yolumuz alakıra bir şekilde düştü ve burada durduk ee, ve burada bir yaşama başladık ee, ve gerçekten fark ettik ki burada temiz su var. Gıdanızı yetiştirirseniz burada yaşarsınız. İstediğiniz gibi evinizde buradaki doğadaki tüm canlılar nasıl yapıyorsa yapabilirsiniz. Ve böyle bir yaşam başladı ve bu yaşam bizi buraya aşık etti. Aslında doğaya aşık etti. Ve biz de bu yaşama uyumlanmaya çalıştık. Öğrenmeye çalışıyoruz. Hala bir öğrenciyiz diyoruz. Bu bitmek bilmez yüz yaşına gelseniz de bir öğrenci olacağınız. O yüzden hayatta hiç sıkılmayacağınız bir yaşam. Tabii bunun içine, bu yaşamın içine bir de bizim mücadele şeyimiz girdi. Yani direniş durumumuz başladı. Çünkü yaşadığınız alandaki ortak yaşadığınız canlılara yapılan şeylere karşı ister istemez bir refleksiniz oluşuyor. Yani bu şehirde yaşasak da biz eminim yolda birisi bir hayvana vursa orada da bir tepki gösterecektik. Karakter olarak öyleyiz zaten. Burada da buna tepki gösterdik. Tabii çok duyulmayan çok uzakta yerler olduğu için buraların sesi olduk. Yani yaşantımız aslında bu direnişle beraber direniş kültürüyle beraber uyum doğayla uyum içinde yaşamla birlikte devam ediyor açıkçası. Doğayla uyum artık sanıyorum direnişi de, değil mi? Eee içeriyor. Evet. evet, evet, aynen. Bir parçası oldu o da onun. Dediğim ee, dediğin gibi aynı zamanda e, Elif ve Canaaşık vardı burada. Ee, ona Biz de senelerce işte burada kaldıktan sonra biraz toprağı tanıyıp e, Yani tanıdığımızı düşünüyorum ufaktan ufaktan Ağaçları falan tanıdıkça e, Dedik ki hani internette tabii biraz daha bilgisi yayılmaya başlayınca Bir çuval ev yapalım dedik hep beraber ee, insanların da desteğiyle onlara bir çuval ev yaptık ee, Onlar bir süre yaşadılar ee, Şu an yine ikimiziz Elif e, Canaş'ın okulu nedeniyle Çıralı'ya gitti şimdi. E, ikimizin yaşantısı burada devam ediyor ama tabii bize destek olan gelen giden arkadaşlarımız hala var. Peki şunu da e, hani açıktan soralım. Siz orada bir yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Hem kendi adınıza hem de orada içinde yaşadığınız doğa adına. Bu uğurda ne yazık ki e, birilerinin ayağına basılıyor. Çünkü o doğadan büyük bir kar elde etmek, büyük bir gelir elde etmek isteyen e, insanlar, şirketler var. E, bunlara karşı durmayı da gerektiriyor beraberinde evet. e, bu durum. Ve ne yazık ki bugünkü konuşmamızın sebebini oluşturan e, saldırılar gibi, silah sesleri gibi o olmaması gereken... E, Durumlar da çıkabiliyor ortaya. Bunlarla birlikte tümünü böyle bir e, düşündüğümüzde ne istiyorsunuz insanlardan? Yani e, ne, ne, nasıl bir beklentiniz, nasıl bir talebiniz var? Hani bu e, kamera sistemi bir açık talepti. E, bu Umuyorum ki e, bu saldırıların önüne geçecek bir güvenlik mekanizması da olsun, olacaktır. E, ama e, onun dışında nasıl bir desteğe, nasıl bir e, tavra, İhtiyacınız var bu bütün e, şehirlerde yaşayan belki gündelik hayat pratikleri içerisinde e, doğaya yaşama dair bir şey yapamayan ama gönüllerinin bir yerinde içlerinde eminim e, o doğanın o yaşamın birlikte e, uyumuna dair e, güzel düşünceler olan insanlardan ne istersiniz belki bir iki cümleyle bize onları da anlatın. Yani dediğim gibi biz barışçıl insanlarız hiçbir şekilde bir gidip de bir şeye zarar vermişliğimiz yok. Ama buradaki her kaynak bu insanların şirketlerin gördüğü bir ağaç bile onlar için bir rant. Yani onu keserim satarım onu yaparım falan diye gözüküyor. Ve biz de onlar için bir engel oluşturuyoruz. Çünkü her türlü hukuksuzluğu her türlü yasa dışı her şeyi aynı zamanda bildiriyoruz. Bu böyle olmamalı diyoruz bilimsel şeylerle beraber verilerle beraber. Ne istiyoruz insanlardan? Hani bu açıkçası bizi mutlu ediyor insanların desteği. Ama e, hani burası uzakta bir yer. İnsanlar sosyal medyadan destek olsunlar. Tabii ki çok güzel. Ona da e, bizim için dediğim gibi bizi koruyor burada. Ama hani herhalde diyorum ki bilinç, e, yani tüketimlerimiz belki. Hani bu şirketler buradaki, bu şirket burada ne yapıyor? Onu gelip görsünler. Hani ben bu ürünleri nereden alıyorum? Hani bu aldığım ürünler neye mal oluyor? Aslında insanlar şehirde yaşayan milyonlarca insan aslında bunları talep etmezse ya da taleplerini azaltırsa ya da bilinç düzeylerini artırırlarsa bu kadar rahat şirketlerin davranabileceğini zannetmiyorum. Ya da hani gördükleri gördükleri her türlü hukuksuzluğun doğaya geliyorlar bir yerden bir boru geçiyor. Bu boru niye geçiyor? Hani onu sorsunlar, onun peşinden gitsinler, yani kendi gördüklerinin de arkasında dursunlar. Sadece bizim değil tamam biz onların gözü oluyoruz burada ama herkesin işin içine dahil olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bize olan destek çok güzel. Hani Biz etkinliklerde yapıyoruz, onlara daha çok insanın gelmesini, daha çok insanla muhabbet etmeyi, buraları görmelerine gidip doğanın herhangi bir köşesini görmelerini hissetmelerini de çok isterim. Ama onun dışında kendi dediğim gibi tüketim alışkanlıklarını kendilerini de sorgulamalarının gerektiğini düşünüyorum yaptığımız her eylemde. Tuğba. Ee, böyle böyle herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir de buna e, bir arada e, durmaya e, dayanışmaya özen göstersin. Evet. Bu senin bahsettiğini hassasiyetlere sahip insanlar diyoruz. Tekrar evet. yaşanmaması dileğiyle kapatalım programı. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığın için. Değerli dinleyenler Tuğba Günal konuğumuzdu Alakır Nehri'nden. Bir silahlı saldırı yaşandı geçtiğimiz hafta bugün ve ondan sonra yaşananları dinledik kendisinden. Programın sonuna geliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.